Bölüm 165. Zalim ve azaba uğrayanların yakınlarından geçerken korkup ağlayıp Allah'a sığınmak. Hadis 955. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semut kavminin ülkesi olan Hicr denilen yere varınca şöyle hitap etti. Siz azaba uğrayan bu kavmin yurdundan çabucak ağlayarak geçin. Ağlamayacaksanız girmeyiniz de onların başına gelen azap size de gelmesin. Başka bir rivayette hicre vardığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğu bildirilmektedir. Kendilerine zulmedenlerin yurduna ağlayarak girin. Yoksa onların başına gelen sizin de başınıza gelebilir. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını örttü ve vadiyi süratle geçti.